Ali Vural Arısoy, Ahmet Rıfkı Savaş Bayındır, Ayşe Hanım Serap Gider, anlatan Ahmet Bozkuş. Çanakkale Savaşları'nda ardına bile bakmadan cepheye giden binlerce vatan evladından ikisi de Ali ve Ahmet Rıfkıydı. Bir yandan gözlerini bile kırpmadan bu vatan için savaşıyorlar, bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerini düşünüyorlardı. Öğretmen olan Ali ve Ahmet Rıfkı, yemek saatinde oturmuşlar, hasbihal ediyorlardı. Talebelerim aklımdan çıkmıyor. Onları düşünüyorum. Onlar olmasaydı ben belki de bugün burada değildim. Nasıl yani? E seni buraya onlar mı gönderdi? Evet. Katiyen, o gün mektep kapısından içeri girdim. Koridorlarda o gün başka bir sessizlik vardı. İlk dersin birinci sınıflaraydı. Sınıfa yöneldim. Hayret, her zaman azgın gürültülerin dışarıya taştığı sınıfta tek bir ses dahi duyulmuyordu. Kapıyı açtım. Çocuklar başlarını yere eğmişti. Selam verdim. Ayağa kalkmadılar. Fena sarsılmıştım. Bunun mutlaka bir sebebi vardı. Rica ediyorum, lütfen biriniz konuşsun dedim. Arka sıralarda oturan Ömer ayağa kalktı. Çevik çolak bir çocuktu. Muallim Bey dedi. Mektebimizde ve mahallemizde eli ayağı tutan abilerimiz Çanakkale'ye gönülle gittiler. Sizse hala buradasınız. Biz de gitmek isteriz ama yaşımız tutmuyor dedi. Sarsılmıştım. Bir müddet sükut ettim. Sonra yavrularım ben hepinize ömür boyu lazım olacak milli ve medeni terbiyeyi veremiyor muyum diye sual ettim. Terlemiştim Ön sıradaki Avni ayağa kalktı Muhallim bey İstanbul elden giderse Sizin verdiğiniz salim ve terbiye ne işe yarar Söyler misiniz Konuşacak halim kalmamıştı Kararımı verdim Artık o dakikadan itibaren Başka bir adamdım Çanakkale'ye gidecektim Mektep idaresine direkçe verdim Vedalaştım Eve geldim Anacığıma durumu anlattım Ellerini öptüm Helalliğini aldım, yola çıktım. En son mahallemizin bakkalı Selahattin Adil Bey'e uğradım. <Gülüyor> Selamünaleyküm, Aleyküm Selahattin Amca Aleyküm Selam Evladım Selahattin Amca Düşman Hançerini Çanakkale'nin Bağrına Saplamış Onu Çıkartmaya Gidiyorum Rica ederim Yokluğunda Kimsesiz Annemi Yaşesiz Bırakmayınız İnşallah Dönüşte Borcumu Öderim Merak etme Gözün Arkada Kalmasın Evladım Buyurun Ayşe Hanım, buyurun. Selahattin Efendi. Ahmet'imin şehitlik künyesi bu sabah geldi. Üzerinden çıkan eşyası, parası ve ikramiyesini bir heyet getirdi. İşte, hepsi bu çıkının içinde. İstedim ki oğlum borçlu yatmasın. Yedi aydır senden veresiye alırız. Hesabımızı çıkart da borcumuzu ödeyelim. Başına sağ olsun. Mevla'nın takdiri. Oğlun en yüksek mertebeye ulaştı Ayşe Hanım. Ne mutlu sana. Bak Ayşe Hanım, ben hesabı yaptım. Buyur, buyur, bir de sen bak. Bu hesap Ahmet Rıfkı'nın kanıyla ödenmiştir. Ve selam. Ee...